çizgiyle, ikinciyi çizgiyle yani tire kullanmaksızın yazdım. Birincisi, moderniteden sonraki tarihsel dönemi ifade ediyor. Yani her birimizin aslında ve çocuklarımızın da doğumları post-tire modern, yani moderniteden sonraki, ister adına modernlik değil, ister modern olmayan diye belli bir yeni dönemdeki doğumları kapsıyor. Onun için buradaki ağırlıklı çoğunluk mesela, Postmodern doğrular. de öleceğiz. Ama burada çizgi yok, tire yok. Çünkü ölümlerimiz postmoderndir artık. Neden böyle olduğunu da içerisinde detaylarını verebileceğim örneklerini vereceğim. Şimdi başlamadan önce yine yaşamakla ölüm üzerine konuşursak ve bunları modern teyli nasıl açıklayacağımızı postmodern teyli nasıl açıklayacağımızı söylersek felsefe diliyle aslında yaşama bir düşünce. Yani biz yaşamayı düşüncemize kuruyoruz ve düşüncemizle yaşadığımızın farkına varıyoruz. Bunu bir kedi ya da bir papağan yapmayacaktır. Onun biyolojik bir yaşama ehliği vardır. Anamızın hayat dediğimiz içerisine değerleri, kültürünü koyduğumuz, bilincimizi çalıştırdığımız yaşamalı düşüncemizle var olan, düşüncemizde menkul bir alandır. Ölüm ise bir kültür, yani antropolojik kökenleri olan ve birazdan görüceğimiz çağlara göre değişen öğrenilen bir şeydir. Yani ölmenin biçimleri vardır ve bunlar toplumsal olarak, antropolojik olarak belirlenmiş şeyler. Şimdi bize bu ayrımları yaptıran ve bize bu tartışmalarda da modern, postmodern gibi bir ikilemi yaratan şey nedir? Geçen hafta tabi bahsedildi, hocamız giriş yaptı ama ben de kendince bazı şeyler söylemek istiyorum. Bir kere postmodernizm nedir diye sormak hatalı bir sorudur. Postmodernizm ne değildir diye sorabiliriz. Çünkü postmodernizm gücünü tarif edilemezliğinden alır. Tarif ettiğinizde onu kısıtlamış ve kısıtladığınız için de güdükleştirmiş yani modernist bir bakış açısıyla sınırlandırılmış oluyorsunuz. Onun için post modernizm nedir diye sorulan sorularda doğrudan bir yanıt yok. Post modernizm ne değildir diyedir bütün kitaplar ve anlatılan şeyler hep bir önceki geleneğine kendisinden önceki geleneğin nasıl olumsuzladığıyla ilgili Örneklerle doludur. eleştiren örneklerle doludur. Şimdi post moderniteye ne zaman geçildi geçildi mi? postmodernite diye bir şey var mı? Bu çok tartışmalı ve bu tartışmanın kendisi de postmodern. Ama bizim bildiğimiz yani tarihsel süreç içerisinde anladığımız şunlar var. Bir kere resmi modern ulus devlet ideolojisinde bir yıkım oldu tüm dünya. Bir diğeri aydınlanmadan ve modern bilimden gelen ilerleme kavramı sekteye uğradı. İlerlemenin niteliği nasıl bir ilerleme olduğu daha yeni doğanların, önceki doğanlardan daha mı ileri olup olmadıkları tartışılmaya başlandı. Yani her geçen yüzyıl insanlık gerçekten ilerledi mi, yoksa önceki çağları ara hale mi geldi, bu postmodernizme güç kattı. Bir üçüncüsü de, modern toplum örgütlerimizde ve bireysel ilişkilerimizde meşruluk kaynakları değişti. Meşruluk kaynağımız önceden bilimdi ve bilimsel pozitivist yaklaşımı. Ama şimdi öyle değil. Farklı farklı meşruiyetlerden kaynaklarını alan farklı farklı örgütlenmeler, farklı farklı iletişim kişileri ve ilişkiler ağı içerisindeyiz. Buna da e, postmodernizm tartışmasında Rashomon etkisi deniyor. Rashomon, Akira Kurozawa'nın bir filminin adı. Yaşanan bir olayı Rashomon filminde Dört kişi farklı farklı anlatır ve seyirci sonucunda Rashomon etkisiyle olayın ne olduğunu anlamaz. İşte Rashomon böylelikle hakikatin toplumsal bir argüman olduğunu, bir bulgu olduğunu, gerçek bir öz olmadığını gösteren bir etkisindeki, yani etkisindeki toplumlar ve bireyler Artık bir öz arayışında, bir hakikat arayışında değildir. Bunları nasıl kurguladığının arayış içerisindedir. İşte bu durumda postmoderndir Ve bu durumda da olması gereken de değil, hep olanla uğraşılır. Şu an bizim sosyolojide, bazı felsefi akımlarda, psikolojide hep ele aldığımız şey olması gerekenler değil, olanların dünyasıdır. Dolayısıyla olması gerekene dair bir inançta sarsılma vardır. Sanki oraya ulaşılamayacaktır. Sanki bir öğretivites söz konusudur. Olması gerekenlerin zeminleri kaymıştır. Bu meşruyetler kayıp olmuştur gibi düşünülür. Bunlar hangi kavramlarla karşınızda çıkar? O kavramları sayacağım. Kendi hoşunuza gideni seçip araştırabilirsiniz. Mesela postmodernizm literatürü ne oluşturur? onlaki önerisini yaptığımızda içindeki taşlarını yerine koyan tartışmalı kavramlar şunlar bence uyum, sınırlar doğruluk eleştiri şiddet sömürü sol büyük artı ideolojik sol gerekçelendirme, esneleştirme yenilik kamusallık demokrasi, akıl çok kültürcülük, metinler arasılık, güç, teknoloji, operasyonelizm, haklılık ve görecelik, post endüstriyel üretim, distopya, hissetmek, yaratıcılık, küçük ve büyük harflerle yeni, küçük harfle yeni, büyük harfle yeni ve bunların birbirine denk olmayışı bir karşılaştırmak için olarak beden öznellik, parçalılık, mikro çalışma, kuarklar girişim, mikro, giriyor işin içinde, ekonomi giriyor, sosyolojideki yerel giriyor, entropi, arzu siyaseti, farkındalık ve bundan kaynaklanan bilmek yerine anlamak davranışı, uzlaşma, ölçme evreni anlatır. Bunlar o temel ya da daha doğrusu hareket ettiği, üzerine binip ondan hız aldığı kayıkları, taşları, temel kilometre taşları. Şimdi böyle bakmak, yani kosmolarınızı anlayabilmek ya da ne derdini, ne olduğunu anlayabilmek için bir süreliğine bildiklerinizi de biraz unutmamız ya da çok doğru ve hakiki olarak bildiğimiz düşündüğümüz şeyleri esnetmemiz gerekiyor. Örneğin, yaşamak düşüncesi ölüm kültü olarak konulduğunda postmodern doğum ve postmodern ölüm ilişkisinde kültür bir hayatta kalma uğraşısı olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu antropolojik olarak da böyle olmuş. Yani insanın kültürü kurması, kültürü yayması, kültürü paylaşması, kültürler arasılığı, günümüzde çokça konuşulan şey, hayatta kalma sürecimizle ilgili bir uğraş. Diğer yandan Böyle bir karşılaştırmada bedenin bir tür kabuk ve bu kabuktan kurtulmaya çalışıyorum ben. Bu beden neden bir kabuk? Çünkü ölümden etkilenen bir nesne sadece. Ve ölümden etkilenen bir nesne olduğu için de sadece cansız bir nesneymiş gibi ele alıyor. Yani bugün günümüzde kabuk bedenin şeylerini nasıl buluruz? bizleri nasıl buluruz? Piercing, dövmeler, tatular, insanların kendi vücutlarıyla ilgili bazı radikal, eksterneriz şeyler yapması. Bu tür şeyler, bağlantılar bedenin artık kabuk olarak görüldüğü, cansız bir nesneymiş gibi görünmesiyle ilgili. Yaşam ve ölme biçimleri ve buna, yani ölme biçimler anlamlarsa bireysel değil, bizim toplumsal ve tarihsel olarak işte postmodernizm burada devreye girmeye başlıyor. Yani siz canım dediğiniz bedeninize bir kabukmuş. Yani sen tutulmam gereken bir şeymiş gibi baktığınızda ölüme dair düşünceleri toplumsal ilgili düşünmeye başladığınızda postmodern bir eleştirip yapmaya başlıyorsunuz. Çünkü bu modernitenin doğrudan söylemek istediği bir şey değil. Modernitenin amacı bireyi olabildiğince yetkinleştirmekten Burada bireyi mümkünse öldürmek ama bu ölümü yaparken de acı çekmemesini sağlamak söz konusu. Bunların ayrıntılarını vereceğiz. Yaşam ölüm diyaletliği, doğadaki siyah-beyaz, sıcak-soğuk diyaletliği gibi ip çağlarda oluşmamış. Yani kaynaklara baktığımızda antropolojik kaynakları ve bu ilginç ve modriya çalışmalarıyla Malinowski'nin bazı antropolojik belirlemelerinde geçer. Yaşam ölüm diyerek diye öte dünya anlayışı oluştuktan sonra ve bu öte dünya anlayışı dinler tarafından pazarlandırıca oluşmuş bir diyemektir. Yani ölüm ancak ben bir öte dünyaya gidiyor isem bu yaşamın zıttıdır. Onun dışında zaten gelecek bir şeydir. Antikça bilgilerini hatırlayalım. Ölüm varsa ben yokum. Ben varsam ölüm yok. Ölümden korkmanın anlamı yok der bir antik çağrı Onun için ölüm korkulacak veya kendisine mücadele <gülüyor> edilecek bir şey değil Bir bilinemez durumdur. Ama burada bu bilinemez bir bir tür öte dünya anlayışına bir tür metafizyeye taşıdığınız zaman ölüm karşımıza değereklik olarak çıkar. Bunun yararları var zararları var. Bunun zararlarından bir tanesi ölecekmiş gibi olduğunu düşünmek. İşte yaşamının biteceğini düşünmek bazen anın değerini vermeye çalışmak, bazen anın değerinden kaçınmak. Değil mi mesela? Yani Öleceğimi bilirsen, her anını dolu dolu yaşamak isterim. Bir yandan da şöyle de düşünebilirim. Nasıl olsa öleceğiz. Hani çok da bir şeye çabalamaya da gerek yok derim. Onun için diyalektik çok öte dünya üzerine şeylerle başlamıştır o iletişimlerde. Şimdi modern öncesi, dönem dediğimiz yani ilk toplumlarda, modern bilimin ortaya çıkıştığı kadar durumlarda bedenle toplu toplumsal bir göstergesi. Yapılan sunaklar, yapılan işte ritüeller, efendim ölüm biçimleri, bir kişinin ölmesinin ne anlama geldiği toplumlar, kabileler tarafından farklı farklı biçimlerdir Bunlarla ilgili örnekler çokça verilebilir tabi. Ama siz de bakın bulabilirsiniz. Bazı kabileler, örneğin ilk Yerel Afrika kabilelerinde ölüm bir armağandır. Çin-Hint düşüncesinde ölüm zaten birbirinden doğuştur. Şaman düşüncesinde ölüm bir yalnızlıktır. Eğer çok günahkar bir yetiştirdiyseniz. Yani sürekli olarak kültüre göre ölümün anlamını içerisi doldurulmuştur. Modern öncesi dönemde akrabalık ilişkileri esas olduğu için bir diğerinin ölümü ve doğumu beni doğrudan etkiliyor. Ama şu an mesela her bir konuştuğumuzda üç bin çocuk ölüyor. Bu bize etkilemiyor. Ölüm bir değiş tokuş ve armağan sanki ruhlar veya bu ölen her neyse bunun öte dünyayı bir değiş tokuşu yapılması ya da varsa yüce bir ruhla yüce bir totemle neyse artık adı bu bir bir şeyde bir değiş dokuş. hani çok yağmur yağıyor, artık güneş açsın diye bir ölü tören. Tanrılar kızmasın diye... E, ...Tanrı'ya bahşedilen bakile bedenler. Böyle baktığımızda... ...bölüm bir armağan ya da değiş oluşmuş gibi görünür. Hatta... ...Platon'un devletli yolunda... ...Demir Erdeslam'ı... ...veya işte eski Yunan'ın mitolojisinde bilinir... ...bu ruhların dolaşımı... ...işte Hades'e gitmesi... Oradan tekrar dönmesi erdemde bir hayat daha yetkin bir canlı, erdemli bir rüyat başka bir canlı tarafından dönmesi gibi. Modern öncesi dönemde ölüm kutluyorlar bunun için. Ve modern öncesi dönem eğlenceyi ölüm üzerine yapıyor, doğum üzerine değil. Modern öncesi dönem de koyarsınız. Mesela şamanlıkta ölen bir kişinin 40. gününde mezarın üstüne Kırmızı sohrası kurulur, damullar çalınır, eğlenceler yapılır, danslar edilir. Çünkü o öte dünyadaki kişi yalnız bırakılmamış olur. Eğer bu olmazsa o kimsesizdir, yalnızdır. Tanıdığı kişilere sesini duymaya çalışır öte dünyada ama onu duymazlar. Yani en büyük cezalandırma şamanizminde yalnızlıktır. Onun için eğlenceyle kutlanır. Yani öldün ama ölmedin aslında, bizde yaşıyorsunuz. Veya biz orada da yanındayız gibi bir şey vardı. Modern öncesi dönemde bu anlamda doğumla ölüm karşıt değildir. Biri bir başka olaymış gibi biri bir diğeriymiş gibi sunulur. Şimdi doğum ölüm karşıtlığı modern dönemde karşımıza çıkacak ve buradan postmodernizm tartışmaları modernizmin karşılığına saldıracak. Modern dönemde modern dönemden nereyi kastedebiliriz? Rönesans sonrası. Değil mi? Rönesans sonrasına başladık, ta 2. Dünya Savaşı'na kadar gelebilen bir dönemi kapsayabilir bu. Bu dönemde yaşam ve ölüm toplumsal kurum ya da kurumlar tarafından denetlenir. Bakın doğan bir çocuğa belli bir süre içerisinde kutsuzluğunu çıkarmak zorundasınız. Onun hemen bir TC kimlik numarası olacak. Akrabalık ilişkilerine girecek yani bir anne doğumunu doya doya yaşayamaz. Adı ne olsun? Zıtkımın kökü olsun. Onu sonra düşünürüz. Babası kim? Değil mi bu sorular? Yani her bir doğumun kafamıza gelen, egemonyayı getiren bir kurumla doğdu, nerede doğdu, niye doğdu, kim doğurdu, kim, kim yaptı? Bütün hepsinin seceresi bilinir. Ölüm de böyledir. Ölünüzü ben evimin bahçesine görmek istiyorum dedeme. Sabah açayım göreyim orada. Veya can bir tabuta koyayım. Mesela dik dursun. Yatmasın. Rahmetli hiç yatmayı sevmez de. Böyle dik dursun karşında. Hayır buna hakkın yok. Çünkü onun bedeni doğarken de öler, ölürken de kendisine ait değildir. Kurumlara ve topluma aittir. Modern dönem bu şekilde denetleri bir olgu olarak Doğumu ve ölümü kurar. Ölüm bir eksilme veya hastalıktır. Yani ölmek, bakın modern öncesi dönemdeki bir kutlama değil, bir yere gidiyorlar olmak falan bir şey değil. Bir tür hastalık, bir tür eksilme, bir tür eksiltlik yok. Bedenin son buluşu ve ölümsüz ruh gibi bir ne varsa çıkışıdır. Modern beden üreten bir bedendir ve modernizmi çok da çokça besleyen bu üretim ilişkisi bedene sürekli olarak üretmeye yönlendirmiştir. Ölüm bedenin üretiminin durmasıdır sistem için. Yani öldü ne olmuş? Şimdi sistem durdu. Sistem bazında anlaşılan bu rasyonet içerisinde çözümlenmek istenen bir yoludur. Modern sonrası dönem diyelim postmodern dönemi o anlamda kullanıyorum. Şimdi bu günümüze bence yani ben o anlamda daha yakın ve daha açıklarını buluyorum. Bedenimiz özel bir mülkiyet alındır. Benim bedenim. Ne söylenler var yani hükümete karşı benim bedenim. Ne istersen yaparım. İtaatsiz beden itaat itaatkar bilim tıp ve hizmet sektörüyle denetleniyor. Bakın bu sefer kurumla değil. Yani kurumu aşan bir şeyler var. Canlandıratlar çıkıyor, ceniz veriliyor. İşte öbürü diyor, karınızı yiyebilirsiniz diyor. <gülüyor> Et, protein, tahmin. Yani böyle baktığınız zaman çeşitli açıklamalar sisteme itaat gösteren bilim çevreleri, tıp çevreleri ve hizmet sektörüyle denetlenir. Şimdi ben mesela benim de skoyloz var. Yani şimdi hap içiyorum. Yok bu bilmem neye iyi geliyor. Bu aradaki sıvı şey yapıyor. Bunu işte hiç alamazsın. 5 kilo kabak yemen lazım. Onun yerine bu hapı. Tepsi var böyle 70 yaşında bileyim için. Bir içiyorum. Onun için, bunun için, onun için. <gülüyor> Üretilmiş bir şey, sektör. Ve beden buna itaatsiz kalabilir. Ama itaatsiz kalan bedene hep sürekli olarak, baskı olarak bir itaatkâr bilim, tıp ve hizmet sektörü denetimi vardır artık. Doktorunuz sizin nasıl öleceğinize karar verir. Aramızda doktorlar var, soru cevaplarını rahatsız etsinler. Doktorunuza bağlı, kışınızı çekebiliriz. Ailenize bağlı, yani belirleyiz sizin hayatınızı. Bu anlamda bir denetim var. Beden tüketen bir beden bakın, artık üreten bir beden değil. Yani çoğumuz kas gücüyle çalışmıyoruz. Artık tüketiyoruz, daha önce üretilmiş pek çok şeyi tüketerek var olan bir bedeniz. Ancak sağlıklı olmak zorundayız. Özel sektörde 3 gün raporlu olursanız maaşınızı keser belli bir günden fazla raporlu olursanız sizi işten çıkarabilir. Çünkü sen onun için bir üretim aracısın. Ama bu benim sağlığım biricik hayatım var. Şimdi oradaki bir şey mi önemli? Benim sağlığım mı? Hayır bir şey önemli. Verinin düşüyor. Bakın söyledim. Yani verim olarak görüyor ve evet, hep sağlıklı olmak zorunda. Bu anlamda maşallah Betül hocamız 20 yıldır tanıdığı hiç rapor kullanmamış. <gülüyor> Bu anlamda kendisini postmodern ilan ediyoruz. <gülüyor> Beden hem nesne hem öznedir postmodern dönemde. Bakın modern dönemde kendisini özmeleştirdi İnkel çağlarda veya modern dönemde bir kabuk ve bir nesne olarak kendisi üzerinde şeyler yapıyordu. Ama artık postmodern dönemde geri geldiğinde nesne olur, geri geldiğinde özne olur. Ölümü sıradanlaşmış ve tüketim zincirinin bir halkası olarak süslenmiştir. Artık bu dönemde bizlerin ölümleri sıradanlaşmış ölümlerdir, kanserlilik gibidir mesela. Bir statistikten ibarettir yaşamımız. Belirli bir sayıda domuzcundan ölüverler. Bunlar ne yaşadı? ...ayakları nasıldı, kimler yedildi... ...bu önemli değil. Sıradan ölümler. Hani Halihana herhalde kötülüğünün sıradanlığı diyor ya... Postmodernizm açısından da ölümün sıradanlığı söz konusu. Ve bu sıradanlık tüketim zincirinin bir haftası olarak da süslenmiştir. üst Türkiye'de olmadı ama Avrupa'da, Amerika'da giderler... ...akıbaları olanlar gibiler. Şimdi ölüm var, ölüm var. Yani töreni nasıl olacak? Ee, burada size gösteremeyeceğiz ama linklerine de verdim. O sayfada bulabilirsiniz. Mesela Ortodoks bir şey ölüyor. Çar. Uçar öldüğünde ne olacak? Kudranın en iyisi kullanılsın. Rahmetli böyle güzel baksın. İşte kendisini güzel giydirelim, süsleyelim. Ya da işte yakılacaksa o bir maliyeti var. Türkiye'de nerede yatmak istiyorsunuz? Şimdi zincirli kuyuysa karacağı meslek bayağı pahalı. Bayağı. Pahalı da akraba lazım ve bir şeyler yapman lazım. <gülüyor> Ama Ferhat Paşa, Mert Paşa orayı da görmüyor. Oralar da bitti. Hatta kendi yakını öldüğünde yanına bir mezar da ben alayım. Yani Devredik gibi yanına da alayım. Ona da şimdi şey diyorlar, toprak çeker almayın. <gülüyor> <gülüyor> toprak çekermiş. <gülüyor> Onun için beden emin esne gözüne ölümü sıradan ve tüketim zincirinin bir algısı. Adam örüyor, yıkamak için vezneye para yatır. Muhtardan kağıt al, gündemde yap. Yani tek bir tüketimle ilgili bir şey. Ölmeyeceğim diye de tüketiyoruz. Benim tepsideki haplarım gibi. Hani ölmeyeceğiz sanki. Onun için de bir tüketim. Sağlıklı yaşayan pek çok bireyler değil mi? koşuyorlar mesela şeyde. sahide koşuyorlar, belediye hizmetleri, spor salonlar, yapıyorlar. ve bununla ilgili sektörün büyüklüğünü düşünün. Diyet isteyenleri ödediğiniz paraları düşünün, vitaminlere ödediğiniz paraları düşünün. Detoks etkisi varmış vitamin toğu bu. İndenneyi sık suyu iç. Bir de Maranki var mesela. O çok sosmoder mi sen Maran? Hani tam bir tüketici o. Çünkü hani iktisatçı, iktisat şeyiyle, belki de ekonomiyle biliyor. Maranki bu anlamda çok iyi bir tüketici. Ve tüketen, bedenleri tüketen bile. Bulduğu şeylerde sıradanlaşmayı tüketimle çözüyormuş gibi pazarlama yapan bir. Sadece o değil pek çok sektördeki kişi Bedenin ölümü veya hastalanması, osmadan dönemde doğa karşısında olmasıdır. Sizden şu beklenir, klimalı bir ortamda geberiyor da olsan çalışacaksın. Ama benim alerjim var yani cam açsak nefes alsak daha iyi değil mi? Aa, ama yaptık. Bu kadar masraf yaptık. Kıymalı. Ne güzel işte. Hani burada alın. Mesela doğan çocukların yaklaşık astım alerji oranı bu ABMlerde yaşandığı bir parçası geçtiği için belli bir oranda artmış. Sayıyı hatırlayamıyorum. Geçen hafta bu beydanı öğrenmiştim. Yani bu tür şeylerimiz şikayetlerimiz artar ve arttıkça doğanın karşısındaki konumumuz daha da güçlenir. Hep doğaya karşı inşe kendimizi korumak ister miyiz diyorlar. ıslanmak istemiyoruz artık. Veya güneşe oturup yanmak istemiyoruz. UV filtresi var işte yok. 50 faktör günlerde sürmelisin, değil mi? Sistem böyle Önce modernite de bozdu doğayı, boz modernite de bize bozuk haline hazırlamaya başladı. Bakın böyle bir sistem. Evet, geçelim. Şimdi en büyük detay bu. Doğum ve ölüm karşısında yalnızız. Bu postmodernizmin bir belirlemesidir, önemli bir belirlemesidir. Doğumunuzu hatırlıyor musunuz? Yalnız mısınız? Tabi yalnız değildiniz. size bir bir birbiriyle, işte sağlık personeli, annenizi tamam ama deneyimleyemediniz. Ölümü de deneyimleyemeyeceğiz. Deneyimlesek de bir başkasına aktaramayacağız postmodern dönemde de bir başkasına aktarmadığın deneyim, deneyim değildir. Ona aktarmak lazım. Aktaramadığıma göre ölümden sonra ben mutlak yalnızım. Ölümü biliyorum, bilmiyorum. Ama öleceğimi biliyorum. Bakın. Yani ölümü nasıl bir olduğunu bilmiyorum. Tevatürler var. Rahmetli son nefesinde işte arsının yarısı kızıma dedi. Bu değil. Yani ölümü bilmiyorum, tanışmadım, görmedim büyük ihtimalle de orada yalnız olacak. Ama öleceğimizi biliyoruz. Bu bildiğimiz bir şey. İşte bu bilinç üzerinden hareket eden postmodern söyler. Öldüğümüz bilincini, öleceğimiz bilincini daha farklı biçimde, bu tüketim halkalarıyla işleyerek ölümü ertelediğiniz bir gerçekmiş gibi bize sürekli olarak hatırlatır. Ölüm sistemlerce unutulmaya çalışılır. Gittik çok güzel bir yere vardık ya böyle akıllı yani giriyorsun ışıklar yanıyor falan ne kadar ödeyeceksiniz? 30 yıl morbid ödeyeceğiz. Bakın unutturdu bana öyle 30 yıl ödemem lazım daha yeni parası var yani ödemem gereken şeyler var. Öyledir unutturan sistem doğduğumuza hatırlatır. Lanet olsun doğduğum güne lanet olsun doğduğum yere ülkeye. Keşke burada doğmasaydım. Keşke şu çağda doğsaydım. Bakın bunları her birimiz söyleriz. Çünkü sistem bizi bu anlamda eleştirel yaklaşımında hep doğumumuza geri götürmek ister. Bisikoloğe gider, paraları verirsiniz doğumunuza kadar gider. Yani her türlü tedavide size doğumunuz hatırlatılır. Ama zaten sorunu yaratan da sistemin kendisidir. Dertelenen gerçeklerdir. Doğurtma ve gömle biçimleri toplumsaldır. Söz hakkın yoktur tabii ki doğal olarak. Bununla ilgili tabii çok belgeseller, videolar var. Biz gösteremeyeceğim kamu alanında. Ee, Alman hastanelerinin çeşitli uygulamaları var. Su havuzunda doğumlar, işte sezaryene karşı kadın acı çeksin o anı yaşasın, kamerayla yanına adam giriyor, kocası gibi bütün aile giriyorlar, Şampanya patlatıyorlar. <gülüyor> Çocuk oradan kanlar çıkıyor bir şeyler. <gülüyor> RTL Plus çekiyor Almantıyı veya bir şeye yatıyorsunuz doğum paketi var hastaneye. İşte o özel oda değil mi? Odaya çiçek girmiyor. Çocuk doğar onlar balon geliyor onun renginde. İşte o fotoğrafçı geliyor. Doğum fotoğrafçısı. Çok para var o işte. Yani ben felsefeyi bırakıp bu işe gireceğim. Acayip iş. Çok güzel para var. Doğum fotoğrafçısı. Doğan çocuğa Facebook bir açılır. Artık gelişe böyle sistem. İşte kumbara doluğundan bir kumbara alınır. Çocuk doğdu, her gün işte her, ya da her ay ona bir altın alacak. Bakın bir şey hani o toplumsal kurumsal deyimler üzerine gelen yapıştırmalar Ve çocuk belki bunların hiçbirini istemiyordu. Böyle bir şey tabii onun söz hakkı da iradesi olmadığı için iradesiz sayılacaktır. Evet. Şimdi doğumun öncesi ölümün sonrası gibi bir şeyden yaklaşıyor postmodernize. Doğum öncesi ve ölüm sonrası alanlardan hareketle. Buraya linklerini koydum. Bahsettiğim sayfadan bulabilirsiniz. Siz de YouTube'da arasanız bulabilirsiniz. E, PowerPoint'i yükleyemedim. Çok çünkü beri tutuyor. Mümkün değil çalıştırmamız. Suudi Arap Kralı'nın maketli taziyesi var. Adam ölmüş bir tazeye. Evet görmüşsünüz. Yani kadınsa kadın eli çıkıyor oradan, herkes sıkılıp geçiriyor. Kuzey Kore diktatörüne ağlıyor insanlar. Ay ne güzel açı çektiriyor bize. Allah razı olsun, Kuzey Kore diktatörü. Afrika'da sambalı cenaze töreni var, tabutu alıyorlar. Oh sambal, diyoruz. Eğlensin adam. Mısır'da da Ortodoks Patriği, Az önce söylediğim üçüncü şey onların bölgenli cenazesinde... İşte adamı bir yapmışlar, hay dedim yani, Sibel Can alt etmiş yanında. Üçüncü şey o da bizde olsa besmadığı seçilir. Adam doksanlı yaşlarında örüyor, insanlar ağlayabiliyor ama müthiş görkenli bir, bir şey ki Ortodoks'ın tabii ki kendini de görken hep korunmuştur. Ama örüye de, yani bunu hissetmeyecek birine bile bu şeyin yapılması ilginç bir postmodern bir durum yaratıyor, halde bir çelişki yaratıyor. Evet, Şimdi doğumla ölüm arasında anlam var. Yani elinizde, metinlerde de ben onu vurgulamaya çalıştım. Bizim bütün bunları konuşmamız, araya anlamı sokmamızda, yani postmodernite rüzgar içerisindeki hermeniyotik ilkelerle ilgili bir şey. Doğumu öyle de görebilirim, öyle de yorumlayabilirim. Yani düşündüğünüz bazı şeyleri de söyledim, belki düşünmek istemediğiniz bazı şeyleri de söyledim mutlak olarak üzerinde anlaşmak zorunda değiliz tarihler gerçekler dışında. Onun için doğum ve ölüm arasında anlam var. Aynı şey bireysel yaşamda da söz konusu. Madem doğumun ve ölümüm elimde değil, değil mi yalnızım burada? Yenilene kalıyor. Bu aradaki süreçteki anlam kalıyor. İşte bu anlamın kendisini çok löletim içinde değişen uğraşama olay etkisi gibi farklı farklı ortaya koyması postmodern bölüm. Yani doğan herkes aslında yaşamın içerisinde biliyor ki ölecektir ve bunu erteliyor. Bu çelişkiyi ertelemek için daha çok tüketiyor. Veya yapılması gereken bazı şeyleri yapmaya başlıyor. Burada anlamın kurgusu söz konusu. Yaşama her birimiz anlamlar yüklüyoruz. Bu anlamları peşinden gidiyoruz. Bu anlamları peşinden gitmemizin bedelleri var. Bu bedeller modern dönemli manevi biçimde beden üzerinde ödenirken... ...artık postmodernitede... ...para üzerinden ödenir... ...tüketin üzerinden ödenir hale. Onun için doğum-anlam-ölüm ilişkisinde... ...hangisinin öncelikli olduğu... ...bir postmodern tartışmadır. Anlam dediğim şey... ...doğumla ölüm arasındaki... ...veyanların zıt olarak görünmesinde... ortaya çıkar. Doğum başlı başına bir anlam yüklemesidir. midir? Hani şeylerin... ...var söylediği bir insan... doğaya fırlatılmış bir varlıkta... ...doğumda mı biçimlenmiştir... Yoksa ölüm olduğu için mi yaşam anlamlıdır ve anlam dediğim şey ölümden dolayı mı vardır? Hiç ölüm olmasaydı acaba anlamda olur muydu? Doğum anı ve sonrasına devam eden sonsuz bir hayat anlamlarımız ne biçim olurdu acaba? Postmodernite bunun üzerinden düşünmeye çalışıyor. Başlangıç süreç ve son kavramları bunun için çelişkili. Daha doğrusu çelişkili de esnek. Hangisi başlangıç Doğduğunuz an mıdır yaşamımızın başlangıcı? İşte psikologların dediği gibi soyut işlemsel dönem, 13 yaşlar uyum çağı anlamaya başladınız bu mudur? Yoksa işte 30'undan sonra insan değişiyor o mudur? Vallahi iş hayatında bitti emekli oldum, kendimi dinliyorum, şimdi yaşama anladım ne olduğunu bu mudur? Yoksa işte hastane kemoterapi gören bir hastanın keşke hayatı şöyle yaşadım desem, yani demesi midir? Bunun içinde hangisi başlangıç, hangisi süreçtir ve hangisi sondur? Postmodernite açısından hangisi diğerini gerektirir bir sorun? Yani gerekli yeterli neden meselesi vardır felsefede. Bu gerekli yeterli neden ilişkisi içerisinde hangisi diğerini gerektiriyor? Bu önemli bir sorun ve bir tansiyon En <gülüyor> somut olan ve en soyut olanı hangisidir? Doğum bize çok somut gibi geliyor. Acaba daha mı soyut üründe? Çünkü ömür boyu ölümle ilgili bir şeyler yapıyorsunuz. Yani felsefe okuyoruz, din kitapları okuyoruz, ölümleri düşünüyoruz, başkalarının ölümlerini deneymiyoruz. Acaba daha çok üzerine çalışıyoruz, daha mı somutlaştırıyoruz? Bu da bir tartışmadır. Ve başkası dediğim, yani postmodern adeta taktığı görsellik üzerinden onu kurguladığı ve sürekli bizi tükretime yönlendirdiği başkası hangisinde nasıl rol oynuyor? Bir doğum gerçekleştiğinde o aileye dışarıdan gelen bir başkası burada nasıl bir rol oluyor? Bir ölüm olduğunda acını paylaşıyorum diyen biri nasıl bir rol oluyor? acıyı paylaşabilir mi? Veya işte şöyle bir şey zorunda kalmak başkası açısından nedir? Öyle değerlendirsek nasıl gözüküyoruz? İşte cenazeye içecek göndermemesi, eğitim hakkında bağış yapılması. Bakın neleri düşünmek zorundasınız başkası için. Yani ölümümüz için değil. Evet. Şimdi postmodern doğumun E hali dedim bunu da başlığından. Postmodern doğum doğumun E hali de gebelik planlanan bir süreçtir. Ve buna kurumlar müthiş paralar harcarlar. E, teşvik ediliyor biliyorsunuz ülkemizde. Kaça çıktı? Üçlü beşe mi evet. çıktı? Evet. Maşallah maşallah. Beş, beşe çıktı mesela gebelik böyle bir şey. 300 lira da var ömür boyu yeter. Bir çocuğa da? Bir çocuğa. İyiymiş. Güzel paralar. Evet. Tabii sizden bizden olan paralar <gülüyor> Gebeliğin planlanması böyle dikte bir bir şey bakın. Doğa sürecinden çıkmış. Doğum servisleri az önce bahsettiğim çeşitli bu yan ürünler. Yasal süreçler aynı şekilde postmorel doğumun E halini besliyoruz. Doğan çocuğa doğum biçilmeli dedim. Evet artık günümüzde doğan çocuğa doğum biçmek zorunda daha iyi. Yani çocuk olduktan sonra, doğum gerçekleştikten sonra aileyi ve anneyi özellikle doğumdan daha zor bir süreç bekliyor. Çocuğun olup bir parka gidebilecek mi mesela? Temiz hava alabilecek mi? Bu çocuk 20'li yaşlara geldiğinde bir ne durumda olacak? Acaba bu çocuğun iyi bir gelecek bekliyor mu? Burada gelecek kuşaklar problemi dediğimiz felsefede ve sosyolojide özellikle çevreyle ilgili sorunlarda gelecek kuşaklar problemi işin içine giriyor. Doğan çocuğa don biçilmez. Kendi şeyini bulur. bulur. Yani ona bu kadar önlem almamamız gerekir. Me yoksa önlem ve onun hayatını planlatılır mıyız? Böyle bir şey var. E tartışma. Odası nasıl olacak? Bakın tartışma doğacak çocuk ama e hali devam ediyor daha çocuğa doğum geçiyoruz. Devam ediyoruz. <gülüyor> Toplumsal cinsiyet hafali bir sorun, Özellikle postmodernite sonrasında kardeşim konu haline geldi. Bununla ilgili mesela tercihleri nasıl olacak? Bu da postmodern. Doğumun e-hargiden biri. Hangi mesleği yapacak? Bu da çok önemli sistemdi. Çünkü bizlerin anlamları doğum ve ölümleri mesleklerimize göre belirli. Yani siz bir paşa emeklisiyseniz ona görebileceksiniz. Tölemini öyle olacak. Sıradan bir insansınız sosyolojide Goffman'ın Gidans'ın falan söylediği postmodaliteyi düşünürsek sıradan bir insan için önemli önemi yok yani. Olur, bir şekilde olur. Onun için meslek onun ölümünü bile belirleyecek. Riskli meslekler grubu, iş sağlığı kurulları, bütün bunların planlanması bununla ilgili postmodern ölümün e haline geldiğimizde, iyi ve kötünün ötesinde, bir şey atken, ben acaba nasıl anılacağım? Yani artık iyi mi anılacağım, kötü mü anılacağım? Bu modern tenis sorusuydu. Acaba beni neyle hatırlayacaklar? Çıkan single'ına mı hatırlayacaklar? Mi? Yaptırdığım işte diyor okulda mı hatırlayacaklar? Bıraktığım bir şey sansasyonel dedikoduyla mı hatırlayacaklar? Nasıl anılacağım? Çok önemli. Yani ee, şeyde çok e, tartışma oldu Facebook'ta. Ölen bir çocuğun annesi kızının Facebook hesabını kullanamıyor. Ve bunun üzerinden Facebook'ta mahkeme açtığı bir şey. Yani şöyle yapıyor Facebook sizin öldüğünüzü tespit ettiğinde işte Ali Kemal. <gülüyor> Ali Kemal'in üstüne Ali Kemal anısını alıyor. Facebook o hesap onun oluyor artık. Yani fotoğraflarınız yaşamınız Facebook'a ait oluyor. Aileniz girip şifreyle orada şeyi yapamıyor. Girip değişiklik yapamıyor. Dolayısıyla nasıl alınacağı çok önemli. Yani benden sonra Facebook devam edecek mesela. Kim kimi dürttü, ne yaptı. Bunlar önemli şeyler. Ya benden sonrası ne olacak? İnanıyorum ki burada çoğu anne baba gibi veya işte çocuk sahibi olmayanlar, kendi yakınları sevdikleri için hep benden sonrasında planlar var. Ailelerimiz hep böyledir. Ya ölüp gideceksin senden sonrası tufan. Hayır, böyle bir anlayış yok. Benden sonrasının ne olacağı ile ilişkili kurgular var. Sizleri de aramışlardır bankalardan. Ölürseniz, kolunuz koparsa, kart borcunuzu ödüyoruz, bunun için her ay kartınızdan gündem kaç kuruş kesiyoruz. Ya bana ne ben öldükten sonra bana ne borcundan? Hani ben yokum yok felsefedeki şey, ölüm varsa ben yokum, ben yoksam ölüm yok. Tabii böyle deyince kapatıyorlar telefon. <gülüyor> Sigorta karşılar mı acaba işte ölümü mü? Sistemdeki yüküm ne olur? Şimdi böyle mezar almadıysam ne olacak bu ayrımın bir Töreni nasıl olacak? Yer nasıl bulunacak? Farklı görme taleplerinin sistemle çelişmesini nasıl taşıyacağız? Biz de Aziz Nesin olayında olduğu gibi biliyorsunuz. Yani ölmek içininizin sistemle çelişmemesi lazım. Belli bir kategoride ölmelisiniz. Yani ona göre belirleyin durumunuzu, diğer kategoriye çok geç olmadan geçin eğer gelecekseniz. Evet. Şimdi postmodern yaşamın, hani başlığındaki gibi ben böyle postmodern yaşamadım diye üç nokta devam ediyor. Doğum tanımlı, kendi tanımlı, kendinizin ne olmasını da Sen kendini bilinemezsin şimdi. Kendinin ne olacağını ben sana nasıl bir kendilik yaşayacağımı olanaklarını verin diyorum. Ölümünü tanımlıyorum. Özgür doğuyoruz, sür yaşıyoruz, istediğimiz gibi ölümü sanıyoruz ama yanılıyoruz her şüphede. Objektif ve subjektif zaman algısı üzerinden bizimle oynanıyor. Şöyle oynanıyor, emeklilik yaşı mesela. Bu tür tanımlamalar ve bunların sık sık değişmesi ihtiyaçlara göre değişmesi, firmaların ihtiyaçlara göre yaşlılarla ilgisi, yaşlanma, huzur evrenin politikaları. Tüm bunlar veya sizin aldığınız hizmetlerin yaşa bağlı olarak değişmesi. Hatta telefon şirketlerinin bile yaşlara özel paketler yapması, emekli paketi mesela. Bu postmodern bir anlayış. Ya sen zaten 70 yaşında sınırlı, sen 30 dakika torununla konuşursun, sana 30 liralık paket yeterli. Aa genç, güzel. sen onu genişe yaparsın. SMS atarsın. Bunu yaşta yola atamazsın. Sen şunu yaparsın, sen bunu yapamazsın. Yaşına göre de şöylesin. Bir sistem seni tanımlıyor Ve zaman aldığını da değiştiriyor. Ay çok güzel oldu İstanbul. Bir buçuk saati Taksim'e gidebiliyor. Değil mi? İstanbul'a gittim. Olsun, bir buçuk saati Taksim'e gidebiliyorum artık. Zaman aldığımı da değiştiriyor veya çok rahmetli iyi yaşadı zaten yani 60'ların bu yeter. Veya işte yaş ömür şeyi uzadıkça süresi uzadıkça işte yüzlü yaşlara geldiğinde bir de sağlıklı olan ve kafası çalışan iyi iş yapan insanlığı belli bir zaman anlasıyla yaklaşılması. Yaratılmış ihtiyaçlar postmodern yaşamın doğum ölüm çizgisinde kullandığı en güçlü silahlardan biri oluyor. Onun için yaratılmış ihtiyaçlara çok dikkat etmek gerekiyor. Ölürken ne olacak mı? Doğduğumda zaten bu ihtiyaç benimle var mıydı? Bu benim yaşımın ihtiyacımı, yani sistemden bağımsız olarak anlamım içerisinde nerede duruyor? Postmodern yaşamda sektörel din alışkanlıkları var. Din sektörel bazda ilerlediği için, sektörmüş gibi çalıştığı için alışkanlıklarını da böyle bir oturuyor. Aynı dine sadece Müslümanlık, İslamiyet için demiyorum ki dünyada olan bir akımdan bahsediyorum. Aynı dinin, aynı ibadet biçiminin farklı yaş gruplarına göre farklı biçimlerde değiştiriliyor olması dinin kendisiyle çelişirken bu sektörel anlamda kullanılan bir şey oluyor. Hani şu şeyler de var ve dijital zeklimatik işte böyle böyle bir şeylerimiz var. Kentsel ölüm diye bir başlık açtım. Çünkü postmodern yaşamda kentsel bir ölüm de söz konusu. Yani kentte yaşayan bir varlık değil giderek ölen bir varlık. Acaba ölümünü nasıl geciktirebiliriz, nasıl onu yenileyebiliriz diye çalışılardı bu arada. Osmo derne canlı, bu türden bir kentsel ürüne karşı en önemli direniş estetik direniştir. Ve bu estetik direnişte istenmeyen doğumları engelleyen bir direniştir. Yani estetik bir direniş olduğumuz zaman kentsel bir ürün karşısında veya toplumların, kültürlerin ürünleri karşısında bu direniş sayesinde istenmeyen doğumlar engelliyor. Yani yanınıza çıkmasını istemediğiniz uydurup bir apartman çıkmaz o zaman. Bu istenmeyen bir doğulu bir üvey çocuk gibidir. Yani kendimde şu an baktığımızda pek çok üvey çocuklar yaşıyoruz değil mi? Evet. Şimdi son söz olarak bakalım bunlara ne diyeceksiniz. Kosmodernizm bir erteleme davranışıdır. Karşılaştığımız gerçekleri erteleriz. Bunlardan en önemlisi de ölüm tabi kendimizden başlayarak her türlü şeyi erteliyoruz. Postmodern sistem erteleme sistemidir. Hep ileriye atma ve ileriye attıkların için bedel ödemesistemidir. Modernizm de böyle değildir. Modernizm de şimdi ve burada olan hesap görülür, ertelenmez ve bunu en iyi kullanan da tabii Protestan ve Weber'in söylemiyle işte kuzey ülkelerin yaşamını düşünürsek yani her an Hazır olman gerekir. Modernite böyledir. Planlı bir yaşam vardır vesaire. Bu postmodernizmin kendisinde böyle bir şey değildir. Erteleme davranış vardır. Günümüzde örnekler verelim. de çok sık yapıyorum. Zavallı onurucuk çok çekti benden. E, dokuz gibi orada olurum deyip dokuz buçuk arada. Gel geliyorum yoldayım. Aslında dokuz orada olmalısınız. Ama erteliyoruz. Bu postmodern bir hal. Modernitenin ahlakına uymayan bir bunu bize sağlayan, bu özgürlüğü sağlayan, bu ahlaksızlığı sağlayan, nedir bize bunu yapan? İşte teknolojidir. Oyalama taktiği olarak bu durumda kapitalizm kullanılır. Kapitalizm bizi çok güzel oyalar, çok eğlenceli. Bol görsellik var, her şey böyle yanıyor sönüyor, pek çok yaran geliyor bir yandan. Onun için kapitalizmde bir oyalama taktiği olarak çalışır. Bu türden şeyleri unutmanızı sağlayan şeye de yeni dünyada entelektüelizm diyoruz. Entelektüel çabalar, bunları birazcık unutmak üzerine yapılan çabalardır. Alıyorum romanımı, o, o dünyaya gidiyorum, şunu okudun mu sen? Evet ben de okudum, oh ne güzel. O zaman için şeyi unuttuk, önümüzde olan bir şeyi unutmuş olabiliriz. Anlama yetkinliği olarak da kültürel menoitiyi karşımıza çıkıyor. Çünkü derdimiz artık bilmek değil. Yani bu yeni anlaşılan, yeni çizilen çerçevede anlamak değil, şey bilmek değil özür dilerim, anlamak istiyoruz. Anlamımız yeterli. Bir anlam ver bana, tamam. Buradan ne çıkarılmalı, tamam. Onun kökenlerinde şu vardır, bu var. demek yok onlara. Yani kültürel bir her memöitik yap, onu biliyorsa bana güzel bir şey yap, çiz, hakikat çerçevesi, çiz, çiz, çiz, çiz, çiz, onun çiz, çiz, çiz, mümkünse de bunu bir başkası çizsin. Şimdi bizi uğraştırmasın. Felsefe söyleşileri de böyle bir şey. Yani bu anlamda kendisi de işte Anlatma isteği olarak sanat dalları. Anlatmalarımızı da sanat dalları üzerinden yapıyoruz. Anlatma ihtiyacımızı sanatı kullanıyoruz. Umut ilkesi olarak dini kullanıyorlar. Bu genel çağda. Bu din genel bir din tanımı. Farklı inançlar da oluyor. Yani naif tarikatı bile olabilir içine girebilir. Sorumluluk bilincini de sana yüklersem adına etik diyorum. İş yapacağım bilmem ona zarar vermemeyi kesinlikle bulmadım. Etik. Sana etik bilincini de yüklüyorum. Onu da sana maliyetin de olsa Tamam. İş etiği kuruyorum. Orada mesela sana veriyorum sorumluluğu. Yani insanlık genelinden alıp sorumluluk bilincinde yüklenen bireyler oluyor. Yaptığınız doğrulardan dolayı takdir edilemiyorsunuz ama yaptığınız yanlışlarda doğrudan cezalandırılıyorsunuz. Postmodern böyle. Bilim dediğimiz şey de düzgün yazamamışım, Mustafa yazmışım, risk muhasebesidir artık bilim. Nerede hangi riski yaşayacağımızın hesabına bilim denir. Onun için yaşamımız ve ölümümüz, yani doğumumuz ve ölümümüz postmodern Aynı zamanda kapitalist, entelektüel, kültürel olarak hermeloidik, sanatsal, dinsel, etik ve bilimseldir. Şimdi modern ölüm neydi? Mesela Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı modern bir ölümdü. Postmodern ölüm nedir? Postmodern ölümden tasvir edilen bu e, Döröz'ün kendisini candan atıp bu deneyimlerken işte can kırıklarıyla birlikte yere düşmesinin arkadaşı tarafından kayda alınması ve bunun roman haline getirilmesi. Bu bir postmodern bölüm. <gülüyor> Büyük meydanların artık yeni şehirlerde yapılmıyor olmasını düşün. Yani bir araya gelmesini insanın birbiriyle iletişim kurması postmodern dediği istenmeyen bir bölüm. Onun için böyle birkaç kişi bir yere koşarsanız nereye koşuyor bu adamlar diye soru sorduk. Sizin o koşunuzun doluluğu, onun içeriği önemli değildir. Bu koşu metaforundan daha da ileri gidelim. Hani idealler olması gerekenler, bunları yapmak isteyenler hep yalnız kalacaktır sistemde. Kalabalık olsa bile yalnız kalacaktır. Çünkü sistem, yani bu postmodernitenin yaklaşımı ve organizasyon şeması içerisinde başarılı olması istenmeyecektir. Bilmiyorum, açıklayıcı olmuyor. Ve arkanızdaki bir yeri. Güncel Bey, öncelikle teşekkür ederim. Ben, ben de Hüseyin Kılıç. Evet, benim de iki sorum olacak, evet, olacak benim de. Sesli konuşalım. Ben de. Arka doğru bir yeri. Efendim, iki sorum olacak benim Birincisi, soruyu sormasından önce büyük bir e, matematiksel bir e, izahat olmak istiyorum. Geometride çizgi, doğru çizgi, Noktaların birleşiminden meydana geliyor. Aslında bizim ömrümüz, yaşadığımız zaman dilimi de anlardan ibarettir. Sizce ömrü yaşamak, anı yaşamak mıdır, yoksa doğumdan ölüme bir çizgi, bir yol mudur? Ve buna bağlı olarak, ölümle doğum birbirinin karşılıklı olduğuna göre insan doğarken ağlıyor. Her çocuk ağlayarak doğuyor Ya da doğduktan sonra hemen ağlamaya başlıyor. Acaba insan ölürken de gülüyor mu? Veyahut da ölümü düşünmek sürekli ölümü düşünmek yerine acaba ölüm anını düşünmek ne anlam katabilir yaşamımıza? İkincisi de modernitelere bileğiyle var olan akıl postmodernizm neresinde var ve nasıl var. <gülüyor> Teşekkür ederim. İkinciden başlayayım o zaman birinciyi de daha rahat açıklayalım. Yani postmodern akıl dediğimiz şey modern akıldan farklı başlıyor. Ona göre de bir şeyi çizgi olarak görüyoruz, noktaları birleşim olarak görüyoruz, oradan açıklığa kavuşacak. Modern akıl, e, yani bizim LSEP tarihinde Descartes'le başlattığımız kartezyen ayrımı yaptığı için, yani sürekli ayırarak, bölerek ve onların birbirleriyle ilişkilerini kurup, onları bazen de e, birbirlerinden yalıtık biçimde daha iyi anlamak çabası, daha derinlemesini anlamak çabası olduğu için, biraz farklı. Postmodernizmde bağlam daha önemli. Yani bir metnin aynı hermen içinde olduğu gibi kullandığı kavramı hangi kavramı hangi bağlamda kullanıyorsa ona göre bir anlam. Metnin çıkmasını. Şimdi böyle düşünürüz. postmodernizm bir akıl çağı değil de akıllar çağı olarak karşımıza çıkıyor. Farklı farklı akıllar kullanıyoruz. İşte buradan bir yere giderken stratejik bir akıl o zaman şuradan gitmeyeyim o yol kapalıdır. Bir arkadaşınızı değerlendirirken toplumsal, kültürel bilgi birikiminin verdiği, onun işlendiği türden bir akıl arıyorsunuz. Onun için postmoderninizin mutlak bir aklı, tek bir aklı ve sürekli ilerledikçe böyle hegelci anlamda daha yetkinleşen bir aklı kabul etmek yerine bu akılların farklı insanlarda, farklı şekillerde ve farklı ağırlıklarda kullanılmasından yana bütün eğitim sisteminde bu durumda bir şu var. Yani sizin yeteneğinize göre puan türünüzün olması, e, coğrafyaya yöneliyorsanız işte şeyden sayı ilgili çok bir bilgi verilmemesi. Bu anlamda senin o aklın var. Bakın bu aynı zamanda bir çelişki. Yani mutlak akıl dediğimiz, modern akıl dediğimiz şeyin kapsayıcılığında bu kapsayıcılığın da zaman zaman işte belli bir dünya görüşüyle dogmaya ve sürekli dikteye yolaştığından hareketle eleştirip yerine ayrımlar yapan ve modern temin için ayrımlar yapan ama daha bütünlükçi olacaksın diyen aslında daha da parçalayan bir yer. Bu aynı bilmiyorum dikkat ettiniz mi bizim akışımızdaki felsefe okuluna sağ tarafından mozaiklendi yani tasarım yapıyorken aynı onun gibi bir şey. Okul yerinde duruyor ama bulanık artık. Bu postmodern gücünü bulanıklığından alıyor. Gücünü bu bulanık aklı kullanmasından alıyor. Şimdi böyle olduğunda da eğer ben ömür bir çizgiler toplamı gibi ya da yaşam çizgilerin yan yana gelmesi de gibi bir tanım yaparsam modern aklı kullanmış olurum. Bir başkası da diyebilir ki ama zaten çizgi de noktaların birleşiminden ibarettir. O zaman her ikisi de aynı şeye çıkar diyebilir Yani beni sürekli olarak Tutunduğum yerin karşısından çıkarıp, yani tutunduğum yerin karşısından hareketle düşürmeye, gücümü azaltmaya çalışabilir. Onun için ömrü yaşamak bir çizgi midir? Mesela bu ömre ya da ölüme gülerek mi gitmeni? Bu postmodernite içinde farklı çeşitlerde yanıtlanabilir. Bir kere şunu diyebilirsiniz. Postmodern bir yanıt verirse mesela ölüm aslında noktalar arasındaki birbirleri saymaktır. Ya bu postmodern bir yanıt oldu. Bu modernist bir aklın veremeyeceği bir yanıt. Ya da şunu diyebilir, ölüm ya da yaşam e, kurulan arda arda dizilen noktalardan noktalardan kurduğu çizgiye bir paralel çizgi çekmektir. veya o çizginin üzerine kalın kalınlarla çizmektir. Bakın hep üstüne üstüne konuşuyor. Yani daha öncesinde siz sorunuzla... Daha temel ve öktem bir yanıt alıyorsunuz, ama fosmoden böyle bir yanıt vermeyecektir. Zenginliğini de buradan alıyor, o bulanıklığdan alıyor. Ölüm anını düşünmek ve ölüme gülmek ilgili meselede de tabi çocuğun duarken ağlamayan çocuğun da ağlatılması, hani onun oksijen alması için önemli bir biyolojik faktör. Ölüm de zaten oksijenin tükenişi bu anlamda. Gülecek oksijeniniz kalırsa gülebilirsiniz. <gülüyor> Ben mesela kayıtsız kalmayı düşünüyorum. Eğer ben olursa irade o an kayıtsız görüyorum. Yani Dönözüm canlı anahtarımız acaba can kırıklığı nasıl üzerime düşecek? Adam bunu merak ediyor. Yani bunun gibi bir şey. Hani bu muydu? <gülüyor> evet. bu muydu? Kayıtsız. Ona hiç aldırmıyormuşum Herhalde yani öyle bir şey yapacağım. Bilmiyorum. <gülüyor> şimdi diye <değil mi>? düşüncem. <gülüyor> bir şey böyle Evet bu soruyu bir yoğun bakım uzmanına sordum. Evet. Yani şimdi onlar yoğun bakım ünitesinde en çok ölümle karşılaşan hekim grubu. Yani ölümün doğumla zıttığını kast ederek, bunu çok merak ediyorum ben. Sen bu ölümlerle daha çok sık karşılaşıyorsun. Hakikaten insanlar ölürken acaba güçlerinde veya simalarında, Böyle bir işe bir tavır oluşuyor mu? Oluştuğunu söyledi. İşte postmodern akıllı şöyle diyecek. Nasıl olsa yani başkasının ölümünü deneyimleyebiliyorum ya sadece. Mesela o yoğun bakım uzmanı bu anlamda çok dezavantaj. Bunları gözlemledi de ne oldu şimdi? Yani onun için bir şey çıkarmadı. Anlatabiliyor muyum? Postmodernizm bu anlamda kendisini farklı ortaya koymaya çalışıyor o bir başkasının ölümüydü. Asıl senin ölümün nasıl olacak? Yani bakalım onun içinde oksijenin olacak mı, gülecek kadar. Belki de o gülme orada verdikleri bir şeyden, maddeden oldu. Belki de inçi kan alıyordu, Bilemiyorum. Film şeridi gibi geçti denir. Mesela değil mi? Gözümün üzeri film şey geçti. Şöyle oldu, böyle oldu denir. Yani bu tür şeylerde postmodern akılları düşündüğümüzde bana ne? demek geliyor içinden. Yani bir başkasının ölümü bu anlamda benim ölümüme esas teşkil edemez. Modern akıllardaki böyle çalışır. Ölümlerden ders çıkararak. O ölümler bir daha olmasın diye tedbirler alarak. Başkasının ölümlerinden karşılaştırma yaparak. Ama şimdi burada hayatlar biricik hale getirilmiş ve akıllar parçalanmış, farklılaşmış. Onun için bir başkasının ölümünü bana emsal olmayacağını düşünüyorum. Böyle bir derdi. Geliyorum sırayla. Burada bir deyefendi vardı. Sizin arkanızda önce. Sonra Ali Şan verecek. Sonra hanım Buyurun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <gülüyor> İkiniz birden sonra postmoderniz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aslında bir miktarda az konuşmanızda cevabı aldım. Bu yüzden tekrar çıktınız. biraz Eee öncelikle emeğiniz için eee servise saydığınız için sağ olun. Birer paylaşımınız için teşekkür ediyorum. Eee iyi başlık konuşnumuza başlarken e, sizi intihara sürükleyeceğim demiştiniz ama intihardan hiç bahsetmediniz. Eee doğal varlıkları, bitkileri canlı veya cansız olarak aynı dediğimiz biliyoruz. Hepsi aynı yasalara tabiler e, ve eee hepsi Aynı karşılıklı oluşuyorlar doğanın eserine karşı ama bir yandan da insanlar olayları neden sonuç ilişkileriyle daha anlaşılır hale getirmeye çalışıyor işte ee, sınıflandırıcı olarak şey yapabilsin ee, kavrayabilsin ve anlatabilsin. Bizim de söylediğimiz gibi doğada ölüm bilinçsiz doğum da bilinçsiz ama insana gelince iş değişiyor ölümü seçebilmek bilinçli doğu değişiyor. Ve e, bence post de, de e, bize dayattığı yaşamın bir zorunluluk olduğu ve her an son vermekteki yetimine sahip olduğumuz bir hayat içerisinde bulduğumuzu unutturmaya çalışıyor. E, bu bağlamda sizce modern yaklaşım ve postmodern yaklaşım açısından e, internlerde olduğu <gülüyor> bir şey var mı? Yaklaşım farkı var mı yoksa e, her ikisi de bunu unutmak için elimden geleni yapıyoruz. Teşekkür ederim. Tamam. Şimdi ben intiharı yani çok çetrefil bir konudur. Yani ayrı bir uzmanlık ister. Yani örneğin Albert Camus'un intihar düşüncesi, evet ilgimiz vardır ama özel bir çalışma da ister. Ben burada intiharı mutlak aklın intiharı gibi düşünüyorum. Yani bizler. Şimdi madem doğum, bölüm, bunun arasına giren anlam dışarıda postmodern denilen modernite veya modernizm sonrası yaşanan bir hayat, biz nasıl bir şey yapmalıyız? Bizler ne yazık ki e, belli bir şekilde mutlak aklın intiharını yaşamak durumundayız. Bu intiharla yani bu intiharı tasarlayamazsınız, gündelik hayatın içinde çok mutsuz olursunuz. Herkes size batar, her şey size batar. Çünkü eninde sonunda buradaki grup, ey romanlar, buradaki grup belli bir şekilde kendi disiplini, kendi farkındalığıyla yaşayan ayrıcalıklı bir grup benim gözümde. Şimdi buradaki insanlara farkındalık düzeyleri yüksek olduğu için bir yandan da alttan mutlak akıl sürekli o şeytanın elinde tuttuğu çatalı gibi batırdığı için pek çok kişiye kesin sinir oluyoruz pek çok söyleme sinir oluyoruz. Okuduğumuz şeylere sinir oluyoruz. Sokaktaki saygısız davranışlara sinir oluyoruz. Gittiğimiz bir cenazedeki tören biçimine sinir oluyoruz. Bir çocuğun doğumunun ailece nasıl ilan edildiği, nasıl kutlandığı hatta çocuk sevmeye gidiyorsunuz ama hastalık kapardığı göstermiyor. Kırk kas çocuklar Bütün bunlara sinir oluyoruz. Bütün bunlar mutlak akıldan yelen alışkanlıklar. Yani akılın tek görülmesi, sistemli olması, rasyoneliteyi bütün içinde yansıtması bizim bu dış hayatta şimdi gördüğümüz ve yakın gelecekte daha da fazla göreceğimiz parçalı ilişkileri, çarpıklıkları daha çok görmemizi sağlayacak. İşte o zamana gelmeden bence postmodernizmin derdinin ne olmadığını yani anlayarak veya postmodern bir ne olabileceğini anlayarak Biraz daha uyum seviyemizi yükseltebiliriz. Bu şöyle bir özgürlük tanır. Yani bu anlaşılanın tersine, postmodernizmi savunmak ya da moderniteden çıkmak falan anlamına gelmiyor. Bu aksine tam da postmodernin söylediği şey ya da yarattığı bir şeyi olanak olarak kendi açımızdan kullanmaktır. Bir yandan sistem pek çok özgürlüğü elimizden alırken diğer taraftan çok özgürlük içimini de kazandırıyor. Bu durumda insanlar mevcut şartlara ve gündelik hayata göre şekil alabilir veya oradan olanaklar yaratabilir bir varlık olarak karşımıza çıkıyor. Yani sizin farklı bir yere, farklı şekillerde ulaşabilme hürriyetiniz gibi, o otobüsü kullanmak zorunda değilsiniz gibi. Veya oraya gitmeden işte internet üzerinden bilgisini alabilirsiniz gibi şeyler ya da işte kayıt yapılıyor bir konuşmayı dinlemek gibi. Böyle baktığınız zaman mutlak akıl <gülüyor> moderniteden gelen o katı akılcılık e, intihar etmek durumunda. Yani bunu ya siz yapacaksınız bir intihar gibi ya da içinizdeki mutlak aklı birileri öldürecek. Şimdi kendinizi öldürdüğünüzde mi acaba daha çok acı çekersiniz? Bir başkası tarafından öldürülmekte Bu durumda ben de diyorum ki Postmodernizm bizi öldürmeden biz mutlak aklımızı belli bir biçimde boğalım veya kolunu kanadını keselim. Artık onda başlayan bir toplantı onu 5 gece başlıyorsa sinirlenmeyelim. Bakın bu çok zor geliyor bize. Yani belli bir katı akıllıcılıktan geldiyseniz, hele ki bilim insanı insanımız, yani bilim insanları da çalışırız, sistemi ölçü çok önemlidir. Bunlar artık olabilir, maalesef yani bu böyle bir durum. Şimdi ben kendimi bir birey olarak bu gördüğüm ve dışarıda rahatsız olduğum şeylerden nasıl koruyabilirim? Mutlak aklımın bana dayattığı bazı rahatsızlıkları törpüleyerek köşelerime yontarak yapabilirim. Bunu kendinizden bir bütün olarak görebilirsiniz. Ama öyle değil inanın. Modern bir çağda yaşasaydık öyleydi. Ama şimdi modern olmayan bir çağda yaşıyoruz. Modern sonrası bir çağda yaşıyoruz. Bu size daha verimli kılacaktır kendiniz açısından. Onun için bir intihar. Yani ben bu sunumu hazırlarken de çok düşündüm, düşüncelerim, özel geçirdim. İşte felsefe karevimde başlaması nasıl başladı, nasıl geldi onları düşündüm. İnsan değişip dönüşebilen bir varlık. Değişmeli ve dönüşmeli de. Pozisyonunda ısrar bu çağda sadece bedel ödetir. Ve bu bedel Sadece bedeninizle kalmaz. Sizi seven ve sizi etkileyen herkes üretir. Bakın burada yanlış anlaşılmak istemiyorum ben. Hani anything goes, her şey gider. Liberal olun, her şeyi özgürlük tanıyın falan demek istemiyorum. Kendi kırmızı çizgilerinizi nasıl genişletebilireceğinizi <gülüyor> düşünmeliyiz. Çünkü dışarıdaki insanlar kırmızı çizgilerini daraltmayacaklar. Postmodernizm Vücu buradan geliyor. Onların bu çizgilerini daraltmaması Kapitalizm tarafından destekleniyor. Bunlar bir geri adım atmayacaklar. Mecburen yine farkında olanlar atacak. Bu anlamda hepimizin bölümü postmodern. Onu demek istiyorum. Ölümü seçebilmek mevzusuna gelirse, ölümü özgürce seçebilmek postmodern çağda pek mümkün gözükmüyor. Yani neyle itibar edeceğini bile tanımlar. Veya nasıl ölme biçiminin nasıl olacağını tanımlar. Böyle bir durumda ölümü daha önceki çağlarda gibi özgürce seçebilmek böyle bir erdem yok. Ölümün erdemi yok artık. Yani söylemek istediği şey bu. Aynı yaşamın erdemi olmadığı. Arkanızdaki beyi söyleyeceğim. Ee, bir şeyin içinde olmak aynı zamanda ona karşı olmak oldukça zor zaten. Yani biraz önce e, sunumdan karamsar bir tablo aşağı yukarı var. Hani biz kontrol edilen varlıklar durumdayız. Yani farklı olmadan veya farklı olarak fark etmez. Burada düşünce, düşündüğü konulama galiba e, önemli bir faktör olarak görünüyor. Benim için böyle görünmezse ben. Ben biraz düşünceye vurgu yapmak istiyorum. Pratik bir düşünce açısından, düşünce tarafına. Biraz önce bahsettiğiniz, dönüyoruz, e, e, alıntı yapacağım. Kimseye düşünecek her şey değil, ihtiyaç duymaz diye cümlesi var. E, o düşünmenin tanıma, tanıma olduğunu, gerçek düşüncenin nerede, başladı, nerede başlamadığını, yani kodlam açısından darbe derken, bir karşılaşmadan bahsediyor oluştu, bir karşılaşmadan. Sonra bir geriye çekilmeden bahsediyor. Yani düşünememe halinden. Düşünmek için düşünememe halinde gerilemeden bahsediyor. Biz bu düzeli içerisinde, Bosna içerisinde bir şeyi anlamlandırırken, anlam verirken ıı, aslında kodlandığınızın farkında olarak bir, bir geriye çekilme durumuyla o çiftliği çekilerek burayı aşabilir miyiz sizce? O anlamda dedim. Yani az önce dediğimde tam sizin formülleştirdiğiniz gibi bir şeydi. Yani belki donduruyoruz. Yani tam o çekilme demeyim Belli bir dondurma anı bir süreliğine nötralize olma anı değil. Bakın şöyle bir sıkıntı var. Modernite ve moderniteden doğan iti bir başkasını hep göz önüne alırken veya bir başkasını bu şeyi kurucu unsuruymuş gibi görürken aslında başkasını kendisi kurmuş. Yani modern bir akıl karşısında başkasının nasıl düşünmesi gerektiğini de düşünen bir akıl. Şimdi postmodernizm burada diyor ki hayır o senin gibi düşünmeyecek. Senin kurguladığın şeylerin hepsini çöpe at. Şimdi karşında yepyeni bir insan var, yepyeni bir birey var. Çocuğun istediği gibi olmayacak. Bunu bilerek çocuğu da olur. Bakın bu postmodernizm de olur. Halbuki modernitenin hani ahlak anlayışı ve epistemolojisi, ontolojik için epistemesini her şeyi bellidir bir programıdır. Şimdi bu doğuracağım çocuk veya işte bu dünyaya gelen çocuk bizim gibi olmayacak açısı var. Burada işte evet hani bir düşünememe hali, bir dolukluk, bir tür askıda kalma söz konusu olabilir. Dönöz'un kendisinin hani postmodern olayım diye uğraşmadığını ben düşünüyorum. O sadece modernite'nin birleştirdiği şeyleri bir daha söküp yani önümüze koyarken ikili düşünmeye yol açıyor. Bunu postmodernizm kullandı tabii. Yani bir şeyin anlamını anlayabilmemiz için onun bağlamıyla birlikte düşünmemiz lazım. Böyle düşündüğünüzde aslında bu akıl gidiş gelişi postmodernizm. Postmodernizm kullanıyor. Böylece o anlamda çok epistemolojik bir şeydi yaklaşıldı ama farklı yönlere çekilmiş oldu. E böyle düşünürsem bu şu demek her şeyi bir de ötekinin gözüyle düşün. Ben bundan zevk alıyorum ama sonra bundan zevk almayabilir. Ya olur mu sen bundan nasıl içmezsin? Bu çok güzel lezzeti. Bunu iç dediğinde veya ısrar ettiğinde. Değil mi? Evlerimizde yapıyoruz. Çikolata yemeyeceğim. Aa niye? E şundan al o zaman. Yok almayacağım. Bir tane daha al. Almayacağım. Postmodern. Yani bu durum postmodern bir durum. İkram biçimimiz, geleneklerimiz, bütün her şey aslında moderniteden gelen bir başkasını fazlaca düşünmekle ilgili. Halbuki postmodernitede bir başkası sizi o kadar düşünmüyor. Ne yazık ki o anlamda doğumdan ölüme bir yalnızlık söz konusu. Ee, en arkadaki hanımefendi bekliyor uzun süre sonra böyle dönerek geleceğiz. Mikrofon geliyor biz duyamayabiliriz. iki tane sorunum var benim. Bir tanesi bir teknik size danışacağım bir karselereç olarak. Ee, siz e, postmodernizde elektronizmin okulaması. Benim bir postmodern bölüm var. Ve çok acın var. Ve ben bunu unutmak için siz dediniz ki kitap alın bana okuyun dediniz. Değil mi? Ben nasıl zihnimi kitaba verbilirim? Yani kendime nasıl odaklayabilirim? Nasıl okuyabilirim? Bana bunun tekniğini öğretebilir misiniz? Yok, tam öyle demedim, burada yanlış anlaşılmış. Bakın şöyle dedim, Entellektüelizm yani postmodern döneme geldiği zaman kendisine entellektüelizmde olmayan bazı göstergeler, Bobbiara söyleyebilir, bazı simgeler yükleniyor, içi boş bir entellektüelizme doğru gidiyor. Neden böyle gidiyor? Yani aydınlanmacı bir akıl olmadığı için veya aydınlanmanın aklından farklı bir yere çekilmek istediği için entelektüelizm bir düşünme biçimi değil, bir yaşam biçimi, bir göstergeymiş gibi kullanılıyor postmodernizmde. Ve bu sistem tarafından da kullanılıyor. Yani çok satanları nasıl belirliyor kitap evlere? Önce onun imajını size satıyor. Ya da o kitabı okuduğunuzda ne anlamanız gerektiğini önce söylüyor. Bu postmodern bir durum. Ya ben bu kitaptan onu anlamam. Yani kitap eklerinin mesela çoğalması, kitap eklerinde aynı hafta dikkat ederseniz hep aynı dizinin bütün gazete eklerinde dönmesi postmodern bir yayın politikası ile ilgili. Dönemine göre kitap çıkıyor. Daha gezi de şey bitiyor, ateş söndürülüyor. Ertesi yine kitap çıkıyor. Bu adam ne ara düşündü, ne ara yazdı. Yani çelişkiler barındıran bir durum var. Onun için şunu demedim, kitap okuyun geçer. Aksine postmodernite de şöyle bir şey olabilir. Yani bir ölümün acısını tabii ki bir başkası sizin gibi anlayamayacaktır. Acınızı paylaşıyorum diyen herkes yalan söylüyor. Yani o sizin acınızı paylaşamayacaktır. Bu acı neyin acısıdır onu sormak lazım. Bu ölümün acısı değildir. Bakın modernite düşünürseniz bu acı ölümden dolayı geliyor. Ama postmodern düşüncede bu ölümün acısını bağladığınız bir anlam var. Onu bulmanız gerekir. O anlamın bulunduğunuz zaman da onu çözmeye başlıyorsunuz. Yani buluş dediniz değil mi? Buluş bu. Yani ya, o kadar da olmaz. Yani oku onu. Yani okuduğunu anlayabiliyorsun. E, o kadar de, bu kadar bir acı var ki. Bu, bu çok doğal bir şey tabii ki. Ee, buluşma, tespit mi bir şey dermişti de, soruların gelinde belki sizi de mezar bir şeyler sormak istiyorum o onunla ilgili bir şey yani doğru yeri bulup orada asılmak tek bir biçimli olmadığını düşünme evet şurada var hanımefendi madem geldiniz teşekkür <gülüyor> ederim ben sana bu konudaki soruları o yüzden kendi avlanından mı soru sormalıyım? <gülüyor> Dünyadaki her türlü adaletsizliği ölüm üzerinden nasıl açıklayabilirsiniz? Ölüm adaleti getirebilir mi? Postmodernik bunu nasıl cevap veriyor? Modernik nasıl cevap veriyor? Bir de kendi cevabını merak ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdi adalet-ölüm ilişkisi tabi çok eski dönemden kurulan bir ilişki. Yani siz hukukçusunuz, daha iyi bilirsiniz. Benim sadece çalışmam şey üzerine var. Sup ceza ilişkisi ama oradan söyleyeceğim. Bir kere ölüm e, bir ceza değildir. Yani özellikle bu model sonrası yeni onarıcı adalet sistemi içinde bir ceza olarak görünüyor. Birinin canına kastettiği için onu öldürdüğümüzde bir ceza vermemiş oluruz. Bunun yerine yeni onarıcı adalet sisteminde onu yaşamanın sonuna kadar belli şekillerde mağdur ve terbiye edecek bazı ceza sistemlerini uygulamanız gerekiyor. Bu sistem açısından da daha uygun. İşte büyük hapishaneler, büyük adalet sarayları yapmak yerine toplumun içerisinde belli kontrol mekanizmalarıyla onu sürekli denetleyerek ölümü beklemesini buradan özellikle de kurtulsam demesini sağlıyorsunuz. Bedene yapılan işkence ceza değil. Bu bakış açısı tabii şeyden sonra çıktı. Yani özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında çıkan yeni adalet sistemlerinde. O anlamda tabi şeyle de felsebedeki miktarda da çok ilişkisi var. Birini öldüreni öldürdüğünüzde ceza verip vermediğiniz tartışma bir konu. Modernite buna ne derdi? Modernite, modernite doğrudan böyle ilişki kurmazdı. Çünkü modernitenin adaletten anlamak istediği şey erdemdir Yani ahlak meselesine girecektir. Epistemolojik bir şey değil. Daha çok etik-ontolojik bir bağlamda. Böyle bir durumda adaleti kurguladığı için ölümü de onun dışında farklı bir ceza mekanizması gibi düşünecektir. Ve ikisini farklı ele alacaktır. Yani bağlamak istemeyecektir. Bugün bize idam bir ceza mıdır diye sormamız postmodern bir aklın sonucudur. Yani bu modern bir soru değildir aslında. Postmodern bir sorusudur. Burada bakın şöyle bir şey oluyor. Olup biteni acaba farklı bir akılda farklı biçimde koyabilir miyiz? Mevcut bir sistemin yerine yeni bir sistem kurgulayabilir miyiz diye bakıldığı için o anlamda tırnak içinde postmodern, yani modern telahit bir söylem değil. İşte denetimli serbestlik müdürleri, müdürlükleri, dışarıdan takip sistemleri, elektronik kelepçe, panik butonu, bunlar postmodern tedbirler. Bakın modern tedbir olsa bunun kökenindeki sorunu çözmeye çalışırdı. Şimdiki sistem bunun kökenindeki sorununu çözmüyor. Az önce dedim ya kökeni soruyorsunuz siz. Köken ne derdi yok. Olay oluyor bitiyor ondan sonrasını nasıl kırpabilirim? Olay oluştuktan sonra ne tür önlem alabilirim? Olayı nasıl kökünden hazırım yok. Bu postmodern bir durum. Onun için uyuşturucu tekerleri bitmiyor, terör asla dünyada bitmeyecek. Savaşlar bitmeyecek. Yani modernitenin o bitirici, ortadan kaldırıcı, bertaraf edici düşüncesi postmodernitenin içine gelmez. Yerine yeni bir şey koyması gerekiyor. Yeni bir sorun oluşturması gerekiyor diye düşünüyorum. Daha uzun konuşabiliriz sonra Arkadaki de, Evet siz bir süredir kaldığınızda mikrofonunuz geliyor. Sonra demek eğer de her dendi mi o? E, yani Sartre'ın dediği o da ki e, kimin lafı var Sartre'ın. Sartre. Eee bir şey başlaması bitmek içindir. Eee seneler gelmez. Onu almaz sadece örülür. Bu eee mi, düşüncenin post modern düşüncesidir. Bakın varoluşçuluk yani ne modernitenin ne post modernitenin kapsamına girer varoluşçuluk bunları hatta eleştirebilmemiz için dışarıdan bir aygıt gibi kullanabilirsiniz. Onun için varoluşçuluk modernite ile postmodernite arasında bir yerde her ikisine de giden yönleri olan her ikisini de beslemiş bir damardır. Can e, Koy Sartı, Albert Camus bu anlamları modern olarak ilan edelim ve postmodern olarak ilan edelim. İkisi arasındaki bunalımlarda oradan oraya geçişte ya zatlıkların bulanımında yaşamaya dair felsefe yapan bir tür tedavi bir tür kür gibi düşünebilirsiniz. Onun için şöyle bir şeyde ben hani varoluşçular modernistin moderniteyi de dokunmalıdır gibi bir söylemi de bazen haksızlık gibi görüyorum. O tarafa da yarar, bu tarafa da yarar. Yani onları o anlamda hem ikisinden daha zengin görüyorum ben yaklaşımlara. Erdem Bey'e de şey, bir şey sormasın. Sizin hızla da yaramıyor. Mesela Dandisken'de de kitabı 82 çıkmış. Evet. Marshall Bergman 84. Evet. Ee, Foucault zaten 84. Evet. Evet. evet. Richard Norti'yi geride beslek onlar da 2000'den sonra üretimi kestiler. 2005'lilerden. Öyle bir. Yani. Bu iş sanki 80'lerin sonu 90'larla itibaren sönüleniyor mu? Akademi itibariyle soruyor mu? Buna paraya olarak da Türkiye'de hani türbanın yeniden doğuşu olsun, köyden kentte geç olsun böyle parçalı yaşamlar derken bizde de bir takım postmodern sorunlar var. Bu kelimeler, belmaların haricinde Türkiye'de de takım bir kaynak çekmişlerin ne düşünmüş kişiler var mı yoksa biz geriden yani daha gerçek... Türkiye özelinde mi yani neredenlerden evet. hareketli? Yani fotoğraflarda sunumlarını ne hissediyorum ben? Ama bu tarafta bu problemler hala devam ederken ya yani yazıp girenler var Türkiye'den evet. demek. Yani, türlü oldu bir şeyler oldu. Yani, yani, Türkiye bilgi yani, sorunları. Olarak, anladım. Anladım, anladım. Teşekkür ederim. Şimdi tabii şeyin postmodernite'nin hani felsefede nerede başladı, sosyolojide nasıl ele alındı, bu kurtalık sahtin nerede alındığında tarih kardeşimiz var. Yani bu tarihi belirli bir yerden başlamıyoruz. Zaten başladığımız da modern oluyoruz. Modernite de kaldığı sebebidir. Buna bir tarih çekemeyeceğiz. Bu bir ilişkinin, bir sürecin sonucu. Bu süreç kimi yerde 80'lerde başlamıştır, kimi yerlerde 45'lerde başlamıştır. Türkiye açısından konuşacaksak Türkiye'nin postmodern durumu 1990'larda başlamıştır bence. Yani 80'lerin kalkınma modeli postmodern değil, liberal. O ayrı bir şey, o ayrı bir şey diye düşünüyorum. Birbirlerini tabi destekliyorlar, o fikir onda doğurdu, ona yaklaştı falan ama süreçler farklı işlemi. Diğer taraftan Paris'e bakarsanız, Paris ve Louvre Müzesi'nin önüne planit olarak çıkan o ana giriş ve o postmodern bir durum daha yeni bir durum. Ve işte Kanada'ya giderseniz postmodernite belli yerlerde, belli tarihlerde, farklı yerlerde, farklı biçimlerde kendini gösterir. Yani bu bir tür toplumsal karşılaşma, akılların çatışması, Bunlar üzerine yapılan söylemlerin karşılaşması bu anlamda o durumun verimliliğine göre ortaya çıkıyor. Tabii ki şöyle başlatabiliriz. Postmodernitenin hızını alması, yaldır yaldır üstümüze gelmesinin aile küreselleşmedir. Çünkü küreselleşme postmodernitenin tam da yapmak istediği bütünlük içindeki parçalılık durumunu hem siyasal hem ekonomik olarak beslemiştir bir olumudur. Bu anlamda değerlendirmek lazım. Evet 80'ler, 90'lar hatta 2000'ler sonrası bile çok verimli yazılar var. Ama siz postmodernitenin başlangıcını işte 1910'larda yazan bir edebiyatçının romanında bile görebilirsiniz bu hisleri. Yani bu yeniden üretilmiş birden ortaya çıkmış bir şey değil. Bu zaten var olan bir şekilde ertelenen veya bir tarafa kıstırılmış bilim dışı görülen akıl dışı görülen bir alanın kendisini pat ortaya çıkarması oldu. Bu anlamda çok da doğal bir insanlık durumu. Ha şimdi olmuş, ha sonra olmuş yine olacak ve olmaya da devam edecek. Türkiye'deki duruma baktığımızda Türkiye'de yani Türkiye'deki meselelerin postmodern olup olmadığına bence gelemedik bile. Yani Türkiye'deki mesele postmodern aklı belirli bir kaldırmışı mı orada değiliz bence. Onun için yazan kişiler bunu hep siyasal anlamıyla ya da ekonomik anlamıyla ele alıyorlar. Senin benim düşündüğümüz tarzda felsefi anlamında Türkiye'deki sorunların hangi türden bir aklı barındırdığını nasıl bir rasyonel yaşandığını pek çok kişi hesabını vermiyor, vermek istemiyor. Bu durumda doğrudan bir kaynak öneremeyecek. Evet var yazarlar ve hatta postmodernitenin kendi içinde olup postmoderniteyi eleştiren yazarlar bile var. Ama her birinde bir doğru var, bir de yanlış aynı anda. O kadar eleştirel okunması gerekiyor ki. Onun için ben kaynakça da Türkçe özellikle hani Türk bir şeyden son dönem bir yazardan vermemeye çalıştım. Buyurun. Bir soru zaten şöyle. Hala, yani Batı'da yazılanı anlamaya çalışmaktan ziyade kendi içine dönüp Ama postmodern üslup veya metotları kullanan birileri var mı? Ee, bu sadece felsefe alanında değil, sosyoloji veya edebiyatta. Bunu nerefitte de kullanan birileri vardır diye sormak istiyorum. Hmm. Yani edebiyattan sonra ne görebilirsiniz? Yani bakın şeyi çok söyleyip duruyorlar. Elif Şafak, Orhan Pamuk gibi. Yani bu şeyleri tekrarlamayacağım. Ben öyle olmadığını düşünüyorum. Mesela Elif Şafağ ile alıyorum, aşk kitabında bir şeyle ilişkide, Amerika'dan bir aile var, aynı anda Esraman'da bir şey var. Yani bu böyle şeylerle değil, daha kökten bir şey. Postmodern yani bir Baudrillard'ı, bir Balman okuduğumda aldığı hisse veren bana bir Türkiye'de öyle bir roman tipi, öyle bir şey, ben karşılaşmadım. Yani eğer varsa sizin bildiğiniz, sizde paylaşınız maalesef henüz o yani oraya geçişteki gibi gidiyor. Şöyle gidiyor. Sanki Türkiye'deki entelektüel camiye 50 yıl önceki Avrupa'ymış gibi gidiyor. Yani mekanizma böyle gidiyor. Elbet bilgimiz arttı, üniversitelerimiz arttı pek çok şey oldu ama mekanizma daha eskide çalışıyor. Yani sanat daha geriyi gösteriyor. O anlamda biraz koşması lazım akademine. akademinin ya da işte bu edebiyatçıların, sanatçıların mevcut sistem içerisinde de böyle bir atılım yapması falan çok zor. Çünkü içinde çalıştığınız sistem ultra modern. Yani modernitenin bütün mutlak kötülüklerini barındırar. Bütün o katılıklarıyla, despotluğuyla karşınıza çıkan bir sistem. Onun içerisinde bir postmodern özgürlükçüsüyle falan yapamazsınız. Yaparsanız da şey gibi oluyor, pazarlama taktiği gibi oluyor. Çok sırıcı. Onun için sistem de bu arada engel. Yani sistemin kendisinde de sorun var. Evet, biraz öne gelelim. Beyefendi bayağı bekledi. Konuşmanıza... Son soru oluyor çünkü. Evet. Birazcık muhabbet ediyorum çünkü her cevap bir şey eklendi aslında düşüncesiyle. Neyse evet. başlayalım. Vallahi işte postmodern durum üstüne konuştukça çıkamayız. Tabii, evet. Şimdi ne dedin? post şey. tre modernle post modern evet. ayrım yaparak başladınız. Evet. Ee, ben bundan şunu anladım eğer e, yanlışlamadım zaten. Post tre modern zamansal olarak bir dönemi sunarsan zaman ama post modern içinde bulunduğumuz durum olarak. Evet. Ayn. Evet. Ee, yalnız e, konuşmalar sonuna geldiğimizde ben bu ayrımın e, aslında e, çok da bir şey ifade etmedi yani oldukça uzundan biraz ama Yok. yani. E, Zaten bunların içi içe oldu. bulunduğumuz zaman düşünce yapımızın içi içe olduğunu. Fakat e, aslında bizim başka iki şeyi ayırmamız gerektiğini düşünüyorum. Onu da şöyle anlatayım. Evet bir şeyler değişti tarihe baktığımız zaman. Ama bugünü 2015 ve çevresini ayırıp geçmişte Rönesans'tan işte... E, 60'lara kadar ki bir dönemde modern olarak ettiği şeyler ele aldığımız zaman bence işin özünü kaçırıyoruz. Yani günümüzdeki kötü durumun sebebi nedir? Cevap bulamıyoruz. Ama bunu şu anın içinde düşünün, Rönesans'ı düşünün, ikinci dünya savaşı dönemi düşünün. Biz bu şu anki konuşmadaki postmodernizm tanımımıza ikisini bir kepekle koyduk günümüzü ayırdım. Oysa. İkinci Dünya Savaşı, savaşı zamanını onu örnek olarak söyledim. Günümüze daha yakın görmemizle daha ötesini ayırtmamız gerekmez miydi? Yani şu anlamda postmodernizm dediğimiz zaman sizin ıı, çok güzel ıı, bir şekilde tespit ettiğiniz ve panoramasını çizdiğiniz durumun aslında modernizmin bir uzantısı, yani modernizmin temelinden bir okuş değil de onun bir uzantısı olduğunu ıı, kaçırmamıza, sıkamamıza sebep olmuyor. Bir de şunu sormak istiyorum. Benim, benim ilgim kadarıyla modernizm dediğimiz şey meşruiyet kaynağında ve yöntemlerde kesinlikle. Yani tek bir meşruiyet kaynağı var. Ona budur. Yöntem budur. Tutumu. Dolayısıyla postmodernizm gücünü ifade edilmezliğinden alır diye güzel bir teslimde bulununuz. Fakat bunu kötü kullananlar ve kötü anlayanlar olduğunu evet düşünüyorsunuz galiba. Çünkü o zaman da nedir yani modernizmden önce insanlar anlaşmıyor muydu? Tabii ki dil var. Kelimelerin bir anlamı var. Postmodernizmde bir anlam kesin değil. Meşhuriyetlerden kesin bir anlam demiyorum ama bir anlam. Ona da modernizmin eleştirisi, modernizmin temellerine eleştiri o anlamını yüklersek günümüz sorunları daha iyi anlayamaz mıyız diye küçüldüm Çok güzel soru var. Teşekkür ederim. Ee, şöyle yani dediklerimize katılıyorum. O temeli ben de ayırmak istemiyorum. O hatayı düşmek istemiyorum. Burada aslında ben bir etkilendiğim bir yazar var geçenlerde kaydettim. Ulrich Beck, risk toplumu. Ulrich belirlemesi burada aslında çok önemli. O bu postmodern düşüncesini yani evet. temeli modern temeli ve aralarındaki organik bağ yatışmana post olarak neden koyuyor? Risk yönetimi değişti bu Şimdi bizler riskleri yöneten bir toplumuz ve hayatımız da risk yönetimi üzerine gidiyor. Yani modernite'den sonra yeni bir dönem varsa bu dönem risk toplumu dönemidir. Yani post modern dediğimiz şey toplumun riskle uğraşması dönemidir. Tabii ki daha öncesinde de riskler vardı ama risklerle kim uğraşıyordu? Siyasiler uğraşıyordu. İşte toplumda bir yani bir askeri risk varsa ordu uğraşır canım. Yani bu şey uzmanlaşmaya dayalı iş bölümü. Ama şimdi öyle değil. Askerin uğraştığı bir şey sizin cebinize etkileyecek, yaşam biçiminize etkileyecek, bir yere seyahat özünüzü kistirecek pek çok şeyi birden etkileyecek. Ya da bir evden çıktınız işinize gidene kadar veya yani bir yere gidene kadar arada oluşan riskleri gidermek uğruna o kadar çok vakit harcıyoruz ki bu modern aklın ölümüne yol açıyor. Bu söylemek istediği şey o. Hayatımız boyunca ölüme hazırlanırken o kadar çok şeye enerji harcıyoruz ki yaşamı ıskalayıp geçiyoruz. Neden? Çünkü sürekli bir risk var. İşte hasta olma şunu yap, bilmem ne olma bunu yap sürekli. Oraya onu parayı yatırayım bir ceza yemezsin. Oradan onu alayım ki şu dilekçeyi vereyim ki. Yani giderek modern toplumun içerisinde mesela Bürokrasi azalacakken artması azalmış falan değil, elektronikmiş ve azalmış gibi görünüyor ama daha büyük bir bürokratik düzen içerisinde oluyoruz. Onun için post-tremodern ve post-modern dememin sebebi tabii ki bunları böyle koparmak değil. Dediklerimize çok katılıyorum. Hürri Bey'in söylediği anlamda modernitenin devamında karşılaşılan risklerin modern akılla çözülemeyecek kadar farklılaşması kendi içlerinde çeşitlenmesi ve adeta o aklı da kötü gösterircesine karşımıza büyük riskler olarak çıkması. Eleştirisi bu. Ben de o anlamda postmodern ve modern diyorum. Şimdi modernite kesinliktir. Hani postmodernite nasıl bir slogan <gülüyor> bulalım gibi mi? Bu ikinci soru. Onun öyle derseniz hani kesin bir şeyin olmadığı kesinliği gibi bir şey çıkaracaktır. Aynı hani böyle bir söylenme. Yani tersine çevirecektir onu. Kesin dediğin her şey senin başına bela açmıştır. Postmodern böyle diyecektir. Düşün bakalım hayatında. Bunu kesin yapıyorum. Bu kesin dediğin her şey senin başına bela olmuştur. Bugünkü hayatta istemediğin bir konumdaysan buna kesinliklerin yol açmıştır. Postmodern böyle diyecektir. Bilim adamlarına da aynı şeyi demiştir. Mesela Newton tamam kesin. Bitti niyett olmuş şey diyor muyuz? Hayır. Einstein var. Kuarklar. Tabi buyurun. O zaman şöyle bir şey yapacağım. Ama mesela, kar, mesela mavi derken bir rengi, kara derken bir rengi kesin olarak belirtmek durumu var. Bir de mesela Newton'un bir, bir şeyden bahsederken onun kesin olduğunu söylemesindeki durum var. Bence bunlar karıştırılıyor. Ya yani. daha söyler misin? E şöyle. Evet. Modern hissinden önce de insanlar bazı şeyleri kesin olarak sabitlemişlerdi, terimleri, kavramları, kelimeleri. Fakat modernizmden sonra bizim eleştirdiğimiz türden şeyler, işte ben burada temelin ıskalanlığını düşünüyorum. Modernizmde mesela ne bittiğiniz bu hani paradigmasının bugün yıkıldığı, değiştiği diye düşünüyorum. I, bir bilim adamı. Ve ı, onun kavramının kesinliği, postmodernizmin karşı çıktığı kesinlikle yöntemin tek oluşu ve meşruiyet kaynağının tek oluşuyla alakalıydı. Ama mesela ak renginin ak olması yöntemin dayatması meşruiyet kaynağının dayatmasıyla ilgisi. Dolayısıyla postmodernizm tanımını yaparken biz modernist anlamda bir kesinlik değil ama modern çağın öncesini de gördüğümüz türden bir kesinlikle aslında bunu anlaşabilirler adına söylüyorum. Yoksa postmodernizmden ben onca kadar iyi fast edersen ne kadar iyi Anladım anladım. Yani aynı şeyi söylüyoruz doğru. Evet, evet, ee, tamam. Şimdi bu beyazdır diyen bir şey yerine, söylen yerine bu şu ton da bir beyazdır. Ya da işte maviyi şu şu mavi bilmem ne mavisi, moru bilmem ne moru diye böyle tanımlıyoruz ve bu işte postmodern aklını bir söyleyelim. Veya işte renk şeyinin frekansının bilinmesine göre ona yeni bir isim takıyoruz. Moda bir tabirde bulunuyoruz. Yani beyaza beyaz olduğu için sahip çıkmıyoruz. Beyaza bir şeyin beyaz olduğu için sahip çıkıyoruz. Bu işte postmodernlik. Bu tabii ki modernitenin söylediği o ayrımdan farklı bir şeyde değil özünde. Ama onu çeşitlendirmiş oluyor. Yani bir daldan birkaç meyve çıkınca o dalın daha verimli olduğunu düşünmek gibi düşünüyor postmodernizm. Tek ve lezzetli bir meyve yer, bu daldan derken modernite. Postmodernite diyor ki hayır bu tek meyve biraz az lezzetli olsun ve beş tane fazla yerim diyor. Bu anlamda insansal hıncı, ne bileyim işte bazı şeyleri, hırsların... Ee, insanın bir diğeri nasıl görür değişimi falan daha çok soruna yol daha özgürlükmüş gibi gözüküp daha kaotik bir hale sokan bir yaklaşımı da var. Yani bütün bunları görmemiz tedbir almamız lazım. Buradaki söyleşilerin de yapılmasındaki herhalde önemli amaç felsefecilerin felsefe gözüküyor bakanların geleceğe yönelik tedbirler alması kendilerine. Peki çok teşekkür ediyorum. Zardan süreyi de 5 dakika açtık. Vallahi elimde de teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>